sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün yine kalplerin hallerinde devam edeceğiz inşallah. Allah azze ve celle kalplerimizi sıhhatli kalplerden O nurlu müminin kalplerinde neylesin? Evet. Biliyorsunuz şeytanların vesvesesi ile kalplere ağrı zolan birçok hastalıklar vardır. Bu hastalıkların sebebiyet verdiği işler ve neticede de kalplerde yerleşen birçok kötü hastalıklar vardır ki bunların tedavi edilmesi gerekir. Eğer kalpler tedavi edilmezse muhakkak ki insanın da nedir? Küsranı olur. Aleyküm selamlar. Bazı kalpler vardır ki şeytani vesveseleri kabullenir. Sonra bu vesveseler kalplerde meyve vermeye başlar. Aynen bir ağacın yeşillendiğini tomurcağı durduğunu meyve verdiği gibi bazı kalpler de vardır ki fitneye, hucura maruz kaldığında yavaş yavaş şekillenmeye başlar. Nasıl şekillenir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi siz diyor tevhid ehli olduktan sonra hal ve hareketlerinize ne yapın? Dikkat edin. Çünkü Artık diyor, iblis sizin oradan dönmenizden ümidi ne yapar? Keser. Ama aranızdaki en ufak bir hareketten alacağını ne yapar? Alır. O da ona ne yapar? Yeter diyor. Bugün Muhammed ümmetinin bu kadar parçalanması ve parça parça olması hep nefsani meselelerin meydana gelmesinden kaynaklanır. Gençler hoş geldiniz. Evet. Bu da cemaattan olun, cemaattan ayrılmayın, tek başına olanı ne yapar? Kurt kapar veyahut cemaattan ayrılanın boynundan İslam bağı çıkarılır hadislerini hatırlayacak olursanız cemaattan kopan birisi birine kızıp gitti, birine içerledi gitti. Tek başınayken iblis ona ne yapar? Çöker. Artık verir ayarı. O ayarlarında nereye kadar giderse artık kendini de adını da yolunu da ne yapar? Şaşırır. İşte halpteki meyveye duran meselelerin hepsi böyledir. Onun için Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. İmandan, hayırdan, salih amelden, salih insanlardan, Allah'ın sevdiği amellerden, sevdiği insanlardan bize ayarlayırsın. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Öyle bir kalp vardır ki diyor, bu kalbi selimdir. Kalbi selim olan kalp nedir? Salim olan kalptir. Yani öyle bir kalptir ki içinde şirki, küfrü, nifakı barındırmayan kalp. Var mı böyle bir kalp? Var. Olması lazım. Müminin kalbi budur. Çünkü diğer derslere hatırlayacak olursanız, Allah size imanı sevdirdi, köfürü, fısıklı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Öyleyse kalp bir şeyi sevdiğinde, öbürlerinden, bakın parça parça köfürü, ne yapıyor? Fısıklı, isyanı, tiksindirtiriyor. Bu kalp birini sevecek, öbürlerinden ne yapacak? Tiksinecek. Eğer bir kalp hem imanı seviyor hem de küfürü, fısıkı, isyanı seviyorsa o nasıl bir kalp? Tenekek kalptir. İyiliği gördüğünde meyleden, kötülüğü gördüğünde meyleden. Artık ölüme yakın tedaviye muhtaç bu kalp. Eğer bu kalp tedavi olmazsa tamamen ne yapar hayır kardeşlerim? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın.、Evet. Ve salim olan kalp, sıhhatli olan kalp kelime-i tevhidin şartlarından birisi neydi? Şek şüphe duymayan. Salim kalpte Allah'a yakin eder. Hiçbir şey der, ne yapmaz? Şüphe etmez. Çünkü bütün meseleler dönüp dolaşıp nerededir? Fakide kalptedir. Akide'deki herhangi bir meselede şey, şüphe adamın ayağını ne yapar? Götürür. Öyleyse biz burayı çok temiz tutmamız lazım. Burası eğer çok meşgul olursa, çok meşgul olma nasıl olur?、Hı? Nasıl olur? Bir kalp düşünün, sürekli evham, vesvese dol. Ağzına kadar. O kalp ne zaman düzgün şeyler düşünecek? Ne zaman insanı hayra doğru serketecek? Böyleyse kalpleri sadece hayırda yoracaksınız. Yani Allah'ın ismi anılan kalp ne yapıyor? Mutmain oluyor. Öyleyse Allah'ın adının anılmadığı, Allah'ın iznisinin olmadığı bir şey burayı ne yapmayacak? Meşkur etmeyecek. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın kardeşlerim. O kalp artık Allah'ı sevecek. Allah'ın sevdiğini sevecek, Allah'ın sevmediği hiçbir şeyde ne yapmayacak, sevmeyecek. O kalp artık Allah'tan korkacak, Allah'ın kork dediğinden korkacak, Allah'ın dışında hiçbir şeyde ne yapmayacak, korkmayacak. Ve umudu, tevekkülü o kalp ne yapacak? Allah'a bağlayacak. Onun dışında hiçbir şeye ümit, tevekkül ne yapmayacak, etmeyecek. Ve bütün yöneliş kalpte neye olacak? Allah'a olacak. Allah'tan başka bir şey, iş, iş, iş, işini ne yapmayacak? Ismarlamayacak kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Ölü kalbe baktığımızda biliyorsunuz sıhhatli değilse bunun zıttı nedir? Ölü bir kalptir. Bu kalp aslında maddi olarak orada ne yazıyor? Kaka mı yazıyor? arka yazıyor değil mi? Yani bedenen ölü manasında değil. Mane ölü bir kalptir. Artık hissetmeyen. Hani bazı insanlara denir ya Allah'tan kork. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Artık bu sözlerin bile fayda vermediği insanlar nedir? Ölüdür. Hatta aleyhissalatü vesselam bir sözünde ne diyor kardeşlerim? Eee bir insandan diyor boynunda İslam bağı çıkarılacaksa ilk çıkarılan huy nedir? Merhamettir diyor. Onda merhametin eserini ne yapmasın? Göremezsin. Yani ölü kalplerde de bir özellik kalp katılığıdır. Artık merhameti hayrı ne yapamazsın? Göremezsin. Bir hayvana gösterdiği merhameti bir insana ne yapmaz? Göstermez. Hadis-i şerifte ne diyor? dariminin hemen mukaddimesine bakacak olursak müşrikler diyor, diri diri diyor, kız çocuklarını diyor, elleriyle diyor, kazdıkları kuyuya atarlardı diyor, ruhları sızlamazdı ama evlerinde köpek beslerlerdi diyor. Onlara gösterdiği ihtimamı çocuklarına göstermezlerdi diyor. Aynı günümüzdeki insanlar. Geçen ulusta yavrum etme ne yapıyorsun bak dedim kadın, köpeği giydirmiş böyle adam gibi onu da yere bırakmış, millet de o ona çakıyor, küçücük de böyle onu dişlemeye çalışıyor, millet de vuruyor. Yani kadın kendinden geçti, yani o tekmeyi kendine yiymiş gibi hissetti. Kim bilir, belki de Allah bilir,、e, hadisteki aynı şeye sahip. Allah bizlere hayır versin kardeşleri, hayırdan ayırmasın. Sıhhatli kalp neyi düşünüyordu? Allah'ın hayrını Muhabbedi güzelliği düşünüyordu ama ölü kalplerse kardeşlerip hiçbir zaman Allah'ın hayrını, Allah için muhabbeti, Allah'ın sevdiği şeyi ne yapmaz sevmez. Yani ikisinin de kendine göre kalplerin bir özelliği, bir yansıması vardır. Aynı ayetik kelime de ne diyor? Ee, sen diyor dünyayı da versen. İki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Isındıramazsın. Allah isterse bu olur diyor. Kafirlerin talplerinin birbirine ısınması nasıldır? Menfaat nedir? Başka bir şey değil. Sadece çıkardır. Ve çıkar ilişkisi bittiği anda şeyler de biter. Birbirlerine muhabbeti, sevgisi biter. Hatta düşmanlık başlar. Ama Müslümanların, Müminlerin sevgisi Birbirlerine nedir? Allah'ın verdiği bir sevgidir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki biz sizler birbirinizle yardımlaşmak zorundasınız. Beraber olmak zorundasınız. Arkadan devam ediyor. Unutmayın diyor kafirler de birbirinin dostudur. Ve onlar da birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşır. İşte sıhhatli kalpler sıhhatli kalplerle ölü kalplerle ölü kalplerle Hastalıklı kalplerde hastalıklı kalplerle anında ne yapar? Buluşurlar, sarmaş dolaş olur. Allah bizlere hayır versin. Kalbi ölü, hastalıklı, şehretli nifak içinde olanlardan bizleri eğlenmesin kardeşler. Evet. Hasta kalplere bakacak olursak bu kalplerde bir nevi sıhhatli Bir nevi diridir, bir nevi ölü, bir nevi de nedir? Diridir. Ve tedaviye de bunlar nedir? Muhtaşdır kardeşlerim. Ve bu kalpte iman da vardır, ihlas da vardır, muhabbet de vardır. Ama hep kısmi kısmi. Müslümanların yanına geldiğinde ne der? İhlasla samimiyetle. Ben de sizdenim. Ben de sizin gibiyim. şeytanıyla baş başa kaldığındaysa bu sefer ihlas ona döner. Ben o beyinsizlerin iman ettiği gibi iman ne yapmam? Etmem de. Allah'ı ve müminleri ne yapar? Aldatmaya çalışır. Allah bizlere hayır versin. Bu da gösteriyor ki insanın asıl değer verilecek yeri dıştan görünüş olan değil içten. Bu Yani için dışa yansıması. Eğer kalbi düzenlersek bu sefer yapmacık hareketler, yapmacıklıktan ne yapacak? Çıkacak. Samimiyete dönecek. Senin yanına geldiğinde İslam'ı hatırlamayacak. Gizlide de köşede de İslam'ı ne yapacak? Hatırlayacak. Orada da Allah korkusu, orada da Allah sevgisi, orada da muhabbeti ne yapacak? Olacak. İlla toplum içinde değil. nasilerleriniz de ya? Evet. Hani... Sen ihlaslı zannedersin? Evet. Biz de ihlaslı zannediyoruz. Hakikaten ihlaslı mı olur? olur Deli. O kadar güzel yaparlar ki Mısra 88'e baktığımızda ne oluyor ki o müminlere diyor münafıklar aklında iki grup oluyorlar. O kadar ihlastan yaklaşıyor ki sana sen ne yapıyorsun yutuyorsun münafık yutuyorsun.、Ama、halbuki yapmacı. Halbuki、mı? yapmacı.、Şey、yani görünen bir ihlas var. Konuşmasında, giyinmesinde, görünüşünde, sen onlara ne aparsın? Bir、e、şey zannedersin. Ama onlar düp aynı bir yıldırımın da vurup da diyor kökünü、e, topraktan ayırıp yere düştüğü çam gibidir diyor. Çam ağacı nedir? Dört mevsim yeşildir. Münafık simgeler aslında. Kurma ağacı da、e, müminin simgeler. Çünkü Bir、kökü vardır, yedi kat yerin derinliklerine iner. Boyu vardır, ta bulutlara gelir. Meyvesi vardır, ta yukarıdadır. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. İşte bu müminin misalidir diyor. Yanlış hatırlamıyorsam İbrahim 25 mi? 24-25 derdi. O civarlarda. Yani ihlas bizim gördüğümüz içinde değil. İçinde olsa zaten mümin olduk. ben şey için sordum. Belki müminlerin arasında gence o hizası hissediyorlar、evet. değil mi? Yok. Bize hissettiriyor. Bize hissettiriyor. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Ölü kalpler, katı kalpler kesinlikle hakkı kabul etmez. Burada Müslümanın şöyle kendine bir teraziye koyup kontrol etmesi lazım. Herhangi bir şekilde hak geldi. Sana bu haktandır dedi geldi. onun kabulündeki sıkıntın varsa hayatına geçirememe bir sıkıntısı varsa kalbini orada oturmaya bir kontrol et. Ben neden Allah'tan geleni kabullenemedim? Neden hayatıma geçiremedim diye ne yapacak? Sıkıntıya girecek. Çünkü ölü kalpler, katı kalpler, hastalıklı kalpler Allah'tan gelen emirleri kabul etmez. Hoşuna da ne yapmaz? Mutmaz. ibadetlerde her zaman ne olur zoruna gider ve Allah'a karşı muhakkak isyana gider ayeti kerimeye baktığımızda Allah Azze ve Celle ne diyor? benden isteyeyim benden diyor benden istemeyen hor ve hakip cehenneme sokarım diyor ve Allah'tan ancak kafirler ümit keser diyor bu neresi? yine kalbi bir olaydır Allah'tan ümit kesip sırt dönen insan kimdir? Allah'tan ümidi kesmiş kalbi katılaşmış ölmüş ibadet aşkına akmış bitmiş. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin bize gönderdiği resulun bizlere öğrettiği dualarla Rabbimize devamlı dua edelim kardeşlerim. Evet. Hastalıklı olan kalpler eğer gereği gibi tedavi olmazsa ne olur? hastalık artar. Artınca kalp ölür, hatılaşır ve artık ondan hiçbir şey ne yapılmaz? Alınmaz. Rabbim bizlere hayır versin. Şeytanın kalplere attığı şüphe,、şey, şehvetler de kardeşlerim insanı tamamen yoldan ne yapar? Çıkarır ve birçok hakkı görmezden getirir. Batılı da hak diye insanı ne yapar? yuttunuz. Bugün birçok samimi insanları veyahut dürüst, ahlaklı insanların birçok olaylarda yer aldığını tecavüz, hırsızlık, gaz, zina artık aklınıza gelen birçok şeyde rol aldığını gördüğünüzde bazen yakıştıramazsınız bu insanlara. Yani bu insan bu hale kadar nasıl geldi? Bunu nasıl yaptı? Veyahut da birisi söylediğinde inanamazsınız. İşte bunlar kalbinin o lezzetlere meyil etmesinin neticesinde kendisini onun dibine kadar ne yapmıştır? Getirmiştir. Onun için kalpler sürekli kontrol edilmeli ve kalpler sürekli Allah korkusuyla kendisine ne yapmalı? Merakabe etmelidir. Yoksa kalpler ölür kardeşlerim. Çünkü dünkü hadisi tekrarlayacak olursak kalpler, fitneler kalbe ödülür. Hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hangi kalp bunlardan içerse noktalar alır. İçmiyeneyse beyaz nokta gelir ve noktalar büyüdüğünde artık o kalp ne yapar? Örüş. Ve ters döndürülmüş bir testiye benzer ama fitneleri reddeden kalbe gelince kardeşlerim o da ne yapar? Yer ve götürdüğü müddetçe. Hiçbir hükmle ona zarar ne yapamaz veremezciğim. Bölhamdülillah efendim. Sizde bugün iyi bir halat var. Ben sizi toparlayamayacağım. En iyisi bırakayım. Kapatacağım. Evet. Abdest dönmen var mı?